Haftanın ilk gününden herkese günaydın. Bugün ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinin çeşitli alanlardaki taleplerine kulak vereceğiz. İlk olarak Eskişehir'e uzanıyoruz ve Osman Gazi Üniversitesi öğrencilerine kulak veriyoruz. Üniversitelerinde bulunan kütüphanenin yeterli süre hizmet vermediğini dile getiriyor öğrenciler. Özellikle vize ve final dönemlerinde merkez kütüphanemizde 7-24 salonu yetersizdir. Ayrıca gece 12'ye kadar Açık olan okuma salonları, rektörlüğün talimatı ve finansmanı değil, kütüphane müdürünün izni ve personelinin gönüllülüğü ile açık tutulmaktadır. Ve bu Osman Gazi Üniversitesi için bir utançtır. Üniversitenin finansmanını hesaplamak bizim değil, rektörlüğün sorumluluğundadır. Ancak koskoca 30 bin öğrencisi olan ve hastane gelirleri ve birçok geliri olan üniversitemizin sadece... Bina inşaatı yapmakla öğrencileri memnun edemeyeceğini ve biraz daha sosyal alanda yani kütüphane, yemekhane gibi alanlarda çalışma yapmasını istiyoruz. En azından vize ve final dönemlerinde gündüz çalışan gereksiz personelin gece mesaisiyle kütüphanenin tamamını 7/24 hizmet vermesini istiyoruz. Yani öğrenciler seslerini rektörlüğe duyurmaya çalışıyorlar ve İstanbul'a geliyoruz. Beykent Üniversitesi öğrencilerinin başlattığı kampanyayı dinliyoruz şimdi. Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri alınan ani bir kararla fakültenin beylik düzüne taşınmasını eleştiriyor. Fen Edebiyat Fakültesi ani bir kararla maslaktan beylik düzüne taşındılar. Bizler bu okulu sıfır konumu için tercih eden fakülte öğrencileriyiz. Bu yapılana ve biz İstanbul'un neredeyse dışına süren yönetime karşı susmayacağız diye öğrenciler kararın geri çekilmesini Tabi konumla üniversite seçmek bilmiyorum. Üniversite öğrencilerimizin birçok alanda sorunları olduğunu görüyoruz. Şimdi sıra Sakarya Üniversitesi öğrencilerinde bütünleme sınavlarının kaldırılmasına karşı başlattıkları kampanyaya destek her geçen gün artıyor. Öğrencilerin hakkı olan bütünlemeler hiçbir şekilde öğrencilere fikirleri sorulmadan ellerinden alınmıştır. Bütünlemelerin kaldırılarak yerine getirilen yaz okulu sistemi öğrencilerin çoğunun karşılayamayacağı kadar pahalıdır. Bu nedenle pek çok öğrenci masrafları karşılayamayarak okulu bırakmak durumunda kalacak. Bütünlemelerin geri getirilmesini talep ediyor ve tüm Sakarya Üniversitesi öğrencileri ne kampanyaya imza vermeye çağırıyoruz dedikleri bu çalışmalarında öğrenciler uygulamanın sonlandırılmasını talep etmişler. Üniversite öğrencilerinin taleplerine son olarak Haliç Üniversitesi ile son veriyoruz. Bir anda okul ücretlerine 15 bin liralık zammı eleştiriyor öğrenciler. Geçen yıl 20 bin lira olan öğrenim ücreti bu yıl 34.992 lira yani 35 bin lira. Peşin ödemeli bir fiyatmış bu. Birçok öğrenci geçen yılın fiyatına göre kendini ayarladı, hayaller kurdu. Ama bu yılki artış hepimizin hayallerini alt üst etti. Aylık ödemeler bin lirayı geçiyor. Hem çalışıp hem bu okulun ödemelerini yapmak çok zor. Bizler zaten çalışıp tam burs almak için uğraşıyoruz. Ve tam burs alamadığımız takdirde okuma imkanımız elimizden alınıyor. Şirket ve sahibi olmadığımız için aile yardımıyla bile ödenmesi zor bir rakam bu. Geçen yıl kayıt yaptıran öğrenciler... 4 yılına 80 bin ödeyecekken bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler 140 bin lira ödeyecek olmaları anlaşılır gibi değil. Bizler okumak için büyük çaba sarf ederken sizler de öğrenim ücretlerinin daha makul olması adına yardımlarınızı esirgemeyin. Hayatımızı etkileyecek bu büyük engelin ortadan kalkması için lütfen bizlere yardımcı olun demiş öğrenciler ve yönetimin geri adım atmasını ve bu kadar yüksek öğrenime pahalı yapmamasını istiyorlar. Geçmiş programlarımızda da ne yazık ki sıkça duyurduğumuz hayvan hakkı ihlalleri kampanyalarına geçiyoruz. Şimdi de ilk olarak Çetin Taş'ın kampanyasına kulak verelim. Afyon ile Sandıklı ilçesi belediye zabıta ekiplerince köpek katliamı yapıldığı Dilek Nazan Mangal isimli hayvan tarafından görülmüş ve fotoğraflanmıştır. Belediyeye ait 03 LU 446 plakalı çöp kamyonuna yüklenerek götürüldü resimlenmiştir diyen Taş yetkililerin. Derhal adım atmasını talep ediyor. Sezgi Sarı'nın başlatmış olduğu bir kampanyayla devam edelim. Edirne'de geçtiğimiz günlerde güçten düşmüş ve yerden kalkamayan bir ata sahibinin yaptıkları sosyal medyada çokça konuşuldu. Sarı da kampanyasını bu konuda başlatmış. Güçten düşmüş bir ata sahibi yerden kaldırmak için tekme atarak elindeki urganla yüzüne vurarak şiddet uygulamaktadır diyor Sarı. Edirne valinin başlattığı kampanyasını gücü tükenmiş bu hayvana eziyet eden kişinin kimliğinin tespit edilip gerekli idari cezanın verilmesini ve atın korunmaya alınıp sağlık kontrollerinin yapılmasına ilişkin uygulamanın hususunu 4982 sayılı bilgi edinme kanunu ve 3071 sayılı dilekçe hakkı kanunu gereğince yasal süresi içinde tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz diyerek noktalamış bu kampanyasını hukuki haklarını harekete geçirerek. Geçtiğimiz haftanın bir başka çok konuşulan konusu da milyonlarca kişinin sızan kimlik bilgileri konusuydu. Sercan Keykubat'ın başlattığı kampanyada bu konuya parmak basıyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir insanın en özel bilgilerinden olan TC kimlik numarasının yanlış elleri geçmesinin İlgili kişinin hayatı üzerinde olumsuz yönde etki edeceği yetkili kişiler tarafından da bilinmektedir. Hiç kimsenin mağdur olmaması için ilgili kurumların ivedilikle vatandaşlık numarası sistemini değiştirip her vatandaşa farklı bir kodlama sistemine sahip yeni vatandaşlık numarası vermesi gerekmektedir, diyor Keykubat bu çalışmasında. Son olarak Avustralya'dan bir kampanyayla artık uluslararası bir vatandaş hareketiyle kapatalım programımızı. Dönem dönem ülkemizde de gündeme gelen bir konu bu esasında hayvanat bahçelerinin kötü koşullarına yönelik bir kampanya. Bu da Avustralya'dan. 1916 yılından beri faal olan Surabaya hayvanat bahçesinin kötüleşen koşullarına dikkat çekilen kampanyada Surabaya'nın artık bir ölüm bahçesi olduğu belirtiliyor ve... 2800 hayvanın yaşadığı hayvanat bahçesinde her geçen gün yüzlerce hayvan kötü bakım koşullarında ve aşktan ölüyor. Kampanya aralarında pek çok nesli tükenmek üzere hayvanın da olduğu hayvanat bahçesinin kapatılmasını talep etmiş. Uzunca bir süredir devam ediyor bu kampanya ve bugüne kadar 800 bini aşkın kişi bu kampanyaya imzalarıyla destek vermiş. Bu inanılmaz bir rakam hayvan hakları konusunda. Ve tabii ki yol alınmadığı için imzalar da atılmaya devam ediyor. Bugün size öğrencilerin çeşitli alanlardaki sıkıntılarını dile getiren kampanyaların haberlerini vererek başladık. Ardından da ne yazık ki bizler için artık rutine dönüşen hayvan hakları ihlallerini hatırladık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilir. Değişime öne yakalabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.